hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. 2022 Nisan ayı Türkiye'de 1971 ile 2022 yılları arasındaki en sıcak 5 Nisan ayı olarak kayıtlara geçti. Yarım asırda sıcaklıkların ortalamanın üzerine çıktığı 5 Nisan ayı yaşandı. Bunların üçü ise son 6 yılda gerçekleşti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Nisan ayında en düşük sıcaklık eksi 15,9 dereceyle Kars-Sarı en yüksek sıcaklık ise 35,9 dereceyle Adana-Kozan'da tespit edildi. Avrupa Parlamentosu'nun çevre komitesindeki parlamenterleri Avrupa Birliği'nin 2035'ten itibaren yeni benzinli ve dizel otomobil satışlarını yasaklama planını desteklerken bu 10 yıl içinde otomobillerden kaynaklanan karbondioksit emisyonlarını azaltmaya yönelik daha zorlu hedeflere yönelik tekliflere ise karşı oy kullandı. Komite, 27 ülkenin oluşturduğu blokta yeni fosil yakıtla çalışan araçların satılmasına imkan hale getirecek öneriyi destekledi. Avrupa Komisyonu, yeni arabaların yollarda 10 ila 15 yıl kalmasına izin veren, temelde geçen Temmuz ayında daha büyük bir iklim değişikliği politikaları paketinin parçası olan hedefler önerdi. Bu zamanlama, 2035 yılının kirletici araba satışlarının durdurulabileceği en son tarih olduğu anlamına geliyor. Burada önemli nokta, belirlenecek hedeflerin blok ülkelerinin 2050 yılına kadar tüm sektörlerde net sıfır emisyona sahip olma planını tehlikeye atmaması. Komite bazı parlamenterlerin komisyonunun otomobillerden kaynaklanan karbondioksit emisyonlarında 2021 seviyelerine kıyasla 2030 yılına kadar %55'lik bir azalmaya yönelik hedef önerisini desteklemedi. Önümüzdeki aylarda tüm Avrupa parlamentosu otomobillere ait karbondioksit önerilerini oylayacak ve bunun ardından parlamenterlerle Avrupa Birliği ülkeleri nihai kuralları müzakere edilecek. Avrupa Birliği sıfır emisyonlu elektrikli araçlara geçişi hızlandırarak son yıllarda artan ulaşımdan kaynaklanan emisyonla mücadele etmeyi amaçlıyor. Türkiye ise bu konuda ne hedef koyuyor ne de teşvik mekanizmaları var. Son yıllarda artan maden enerji ve tarım projelerindeki yanlış planlamalar sonucunda doğa ve doğal yaşam alanlarının tahribatında geri dönülmez kayıplar yaşanıyor. Bu tahribata kayıtsız kalmayan kişi ve kurumların doğanın yok edilişine karşı verdiği mücadele ise her geçen gün artıyor. Doğasını savunmak isteyen halk sesini duyurmak için pek çok yola başvuruyor. Ancak uluslararası prosedürleri bu süreçte sınırlı seviyede kullanabiliyor. Etkiniz AB programı desteğiyle hazırlanan bir rehber, Birleşmiş Milletler mekanizmalarının nasıl kullanılabileceğini ve başvuru yöntemlerini açıklayarak doğasını savunmak isteyenlere yol göstermeyi amaçlıyor. Rehberde doğa mücadelesi ve hak ihlallerinde Birleşmiş Milletler mekanizmaları, İnsan Hakları Konseyi özel prosedürleri ve başvuru süreçleri yer alıyor. Yaşam alanlarını ve doğayı tahrip eden projeler ve yanlış uygulamalar aynı zamanda insan hakları ihlali sayıldığı için Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin ne de başvurulması doğa savunucularına mücadelede büyük destek sağlıyor. Rehberi hazırlayan Doğa Derneği Hukuk Danışmanı Avukat Özlem Altıparmak, doğa mücadelesi ve buna bağlı hak ihlalleriyle ilgili olarak kendi hukukumuzdaki adalete erişim mekanizmalarını biliyor ve kullanıyoruz. Ancak Birleşmiş Milletler mekanizmaları ve uluslararası savunuculuk yöntemleri, dil engeli ve bilgi eksikliği gibi nedenlerle ne yazık ki etkili bir şekilde kullanılamıyor. Bu rehberin doğa mücadelesi ve hak ihlallerinde etkili ve yaygın kullanılan bir kaynak olmasını arzuluyoruz. Doğanın hakkını savunmak için bütün mekanizmaları ve savunuculuk yöntemlerini kullanmaya devam edeceğiz dedi. Son yıllarda ülkeyi ve bölgeyi etkileyen küresel ısınma ve buna bağlı olarak kuraklığın etkileri sürüyor. Dünyanın en büyük sodalı gölü, Türkiye'nin de en büyük gölü olan Van Gölü'nde kuraklığa bağlı olarak çekilmeler meydana geldiği söyleniyordu son dönemde. Bu yıl kar yağışı ve yağmurların artması da Van Gölü'nün su seviyesine ne yazık ki etki etmedi. Deha'nın aktardığına göre 100. Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doktor Mustafa Akkuş, göldeki çekilmenin uzun yıllarda meydana geldiğini, 50 sene önce göl kıyısındaki sulak alanların bugün karaya çıktığını ve Van Gölü'nün haritasının kısmen değiştiğini belirtip, bu yıl bölge iyi yağış aldı, bu sevindirici fakat Van Gölü'ne su seviyesinin yükselmesinde gözle gördüğü bir katkısı yok. Van Gölü'ndeki çekilme uzun yıllar sonucunda ortaya çıkmış bir hadisenin sonucu dedi Dr. Akkuş. Sürdürülebilirlik Adımları Derneği'nin yürüttüğü, sürdürülebilirliğin sorumlu mühendisleri projesi kapsamında gerçekleştirecek Çözümler Atölyesi devam ediyor. 27 Mayıs 2022 Cuma günü Zemin İstanbul'da Kadın ve İklim Atölyesi gerçekleşecek. Atölyede gençler kadınların iklim değişikliğinin etkileri karşısında karşılaştıkları zorlukları ve mücadeledeki rollerini ele alacaklar. Sade davetinde çevresel ve toplumsal sorunların farkında olan ve bu sorunları kendine dert edinen 18-30 yaşları arasındaki herkesi atölyemize davet ediyoruz dedi. Detaylı bilgiyi sürdürülebilirlik adımları derneğinin web sitesinde ve sosyal medya hesaplarında bulabilirsiniz. Kadın ve iklim konusundaki çalışmalar gitgide artıyor. Bunlardan bir tanesi de Türetim Ekonomisi Derneği tarafından yine Sade ile işbirliği içerisinde hayata geçen Kadim belgeseli. Bunu da YouTube'da bularak Kadim belgeselini de Türetim Ekonomisi Derneği'nin izleyebilirsiniz.